Su Taşıyıcısının Eşeği Fakir bir su taşıyıcısının çok zayıf ve zavallı bir eşeği vardı. Su taşıyıcısının sultanın atlarına bakan bir akrabası o zayıf ve zavallı eşeği görünce çok acıdı ve sahibine şu zavallı eşeği birkaç haftalığına bana ver. Onu sultanın atlarının bakıldığı Ahırda bakayım. Kendine gelsin yoksa böyle giderse çok dayanmaz ölür gider dedi. Su taşıyıcısı bu teklifi seve seve kabul etti. Adam eşeği alıp atların yanına götürdü. Zavallı eşek o cins cins atları görünce Ey Allah'ım dedi bunlar senin yarattıklarında ben değil miyim? Bir benim halime bak, bir de şunların haline bak. Aradan birkaç gün geçmeden o ülkede savaş çıktı. Ahırdaki bütün o cins atlar alınıp savaşa götürüldüler. Savaş günlerce sürdü. Savaştan sonra ahıra geri getirilen atların hali ise içler acısıydı. Hemen, Hepsi bir yara almıştı. Bazılarının vücudunda daha oklar duruyordu. Sonra cerrahlar geldiler. Atları canlı canlı ameliyat ederek ok uçlarını cisimlerinden çıkardılar. Su taşıyıcısının eşeği bütün bu olanları görünce... Ahıra ilk geldiği gün düşündüğü şeyler için bin pişman oldu... Ve haline çok çok şükür etti.